Rüyada Peygamber Efendimiz'i görmek meselesi var. Onu Eyvallah, gören, efsane, e, tabii evet. gerçekten görmüş gibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi olabilmek için usul hadis kitaplarında ve fıkıh kitaplarında anlatıldığına göre mutlaka onun zamanında yaşamış ve Müslüman olarak onun yanında bulunmuş olmak. bir Kısa bir süre de olsa onun sohbetinde bulunmak, onu görmüş olmak şarttır. Riyada Peygamber Efendimiz'i gören kimse sahabi olamaz. Ama bir hadis-i şerif var. Doğru. <Sessizlik> Men reani fil menami fekeennemâ reani hakkan buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beni riyasında gören gerçekten görmüş gibi olur. Beni gerçekten görmüş gibidir. Yani benim şeklime şeytan bürünemez beni gerçek şeklimle görmüş gibi olur diyor. Bu o anlamda. Yani şeytan benim suretime bürünemez. Yoksa sahabilik e, oluşur. Beni görmekle rüyada böyle bir anlam çıkarılmamalıdır bu hadis. Evet. Evet.